Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Özlem Teke, Güney Deniz Teke ve Nuh Teke'ye teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Okay. Yeah. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonraya bugün Manos Hacıdak isim 1963 yılında Elia Kazan'ın Amerika Amerika filmi için yaptığı iki film müziğiyle ile başladım. The Streets of Constantinople ve Showshine Boys Manos Hacıdakis bir yıl sonra 1964 yılında İstanbul'da çekilen ABD yapımı Topkapı'nın da müziklerini yaptı. Türkiye'de ilk kez 1965 yılında Beyoğlu'nda yeni Arveşan sinemalarında gösterime giren filmin yönetmeni Jules Desan. Filmde Peter Ustinov ve Melina Mercury de başrolü paylaşmışlardı. İstanbul'un 1960'lı yıllardaki eski halini, sur içini, boğaz içini görmek isteyenlere bu filmi izlemelerini önermek isterim. YouTube'da filmin Türkçe dublajlı versiyonunu bulabilirsiniz. Doğduğumdan beri bu kentin... Havasını soluyorum. Çocukluğumun önemli bir bölümü Suriçi'nin, Tarihi Yarımada'nın bir zamanlar en güzel semti olan Kule'de ve Sirkeci Halkalı tren yolu hattında geçti. Şimdi artık anılarımda kalan İstanbul'u bulmakta güçlük çekiyorum. Artık şiirlere, şarkılara, romanlara, filmlere konu olan bu kadim kent eski kültürel ve tarihi dokusunu her geçen gün biraz daha kaybediyor ne yazık ki. Bedir Rahmi uzun şiiri İstanbul destanı ile çocukluğumda kıyısından köşesinden yakalayabildiğim İstanbul'un daha eski zamanlarını anlatıyordu. Şiirde bahse konu olan mekanlar, kenti kent yapan insanlar yavaş yavaş hayatımızdan çekiliyor. E belki çok da uzak olmayan bir gelecekte İstanbul çocuklara İstanbul bir masaldı kelimeleriyle başlayan cümlelerle anlatılacak. İstanbul'u yaşayan, kenti kent yapan insanlardan bir tanesi de gazeteci, yazar, doğa ve insan hakları savuncusu abim addan gençti. Onu 2007 yılı genel seçimlerinde tanımıştım. Sonra birlikte siyaset yaptık. En son geçen yıl 20 Eylül'de kurulması için İçişleri Bakanlığı'na başvurduğumuz ama bugün hala keyfi gerekçelerle resmi kuruluşunu tamamlayamadığımız Yeşiller Partisi'nde de birlikteydik. Birlikte bir dava açtık ve partinin yasal kuruluşu için hala mücadele ediyoruz. Partinin kurulması Adnan abiye de olan bir borcumuzdur diye düşünüyorum. Babil'den sonranın 2017'den başlayarak en sıkı takipçisi, destekçisiydi Adnan abi. Ama sağlığı her geçen gün gittikçe bozuluyordu. İşte pandemiyle birlikte Tekirdağ'da kardeşinin evine yerleşmişti. Telefonla görüşüyorduk zaman zaman. İstanbul burnunda tütüyordu. O günlerde internet gazetesi yeni bir mecrada korona günlerinde İstanbul'da olmak başlıklı bir dizi yazı yazmaya girişmişti. Yazılarına İstanbul'da kaldığı bakım evine yerleştiği günlerde de devam etti. Yazdığım 12 bölümde bizleri sur de Fatih'te, Sultanahmet'te, Beyazıt'ta, Beyoğlu'nda, Bakırköy'de, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, içinde ve Prens Adaları'nda gezilere çıkardı. Yazı dizisi sürerken ona bu yazılar üzerinden Babil'den sonra da müzikli bir veya birkaç İstanbul gezisi yapmayı teklif etmiştim. Çok sevinmişti. Bana hemen sevdiği İstanbul şarkılarını göndermişti ama sağlığı bu programı yapmamıza engel oldu. Sağlık sorunlarına ek olarak Covid belası da bir biçimde geldi onu buldu ve ne yazık ki Adnan abi geçtiğimiz mayıs ayında kaybettik. Yarın yani 10 Ağustos'ta Adnan abi 68 yaşına girecek. Bugün ona bir doğum günü armağan vermek istedim. Bugün korona günlerinde özlemle andığı, İstanbul'u ona anımsatan sevdiği şarkıları çalmak ve 12 bölümlük yazı dizisinden seçtiğim bazı bölümleri seslendirmek istiyorum. Adnan Genç ile İstanbul Gezimize onun sevdiği bir şarkıdan sonra devam etmek istiyorum. Şimdi Patricia Charlie'den dinliyoruz. Özlerim İstanbul'u. İnden sonraya Adnan Genc'in kaleme aldığı korona günlerinde İstanbul'da olmak yazı dizisinden bazı bölümleri seslendirerek devam etmek istiyorum. Aylardır sanki pandemi belası bize musallat olacakmış gibi bir öngörüyle bu tarih kokan kadim kentten ayrılıp Tekirdağ yakınlarındaki bir sahil köyüne yerleştim. Hele hele şimdilerde bu virüs nedeniyle iyice eve kapandığımız bu günlerde niyeyse İstanbul'un kimi noktalarında olmak ve oralarda tam da oraya özgü işler yapmak istiyorum. Elbette İstanbul'un trafik keşmekeşi özlenmez ama kentin sesi olan ve tanık olan da sahici ve kılıcı izler bırakan curcunasını özledim. Sultanahmet'in her zerresini özledim. Yeşil evde rahat koltuklara gömülüp çay ısmarlamayı, Ayasofya'nın içinde ve Topkapı Sarayı'nın bahçelerinde küçük soluklanmalarla dolanmayı da Biraz yürüyüp Yerebatan üzerinden Cağaloğlu ve Nuruosmaniye Osmaniye kapısından içeri süzülüp kapalı çarşıda olmayı, Bedeste'nin daracık yollarında vitrinlere dalıp gitmeyi, şark kahvesinde artık iyice pahalı hale gelen kahve yudumlayıp geleni geçeni seyretmeyi, sahafları ağır ağır gezerken çıkışta çınar altında şair Hüseyin Avdi dediği görüp selam vermeyi ummayı, Bakırcılardan Rıza Paşa'ya inip, daha aşağılardaki Çinleri ile meşhur Rüstem Paşa Camii'ne giden yollarda olmayı, kullanılmış giysi satıcılarındaki en yenice duran kıyafetin fiyatını sormayı hep özledim. Bir keresinde Hamlet'te Kral Kladius ve Baba Hamlet rollerini oynuyordum ve oradan esnafın üzerindeki takım elbiseyi almıştık. Mafyoza bir kraldım çünkü mutpaşa'nın Paşa'nın telaşlı kalabalığı arasından Mısır Çarşısına girelim ve Pandeli lokantasına çıktığımızı varsayalım. Şimdi geziye kısa bir ara verip Adnan Abiden gelen bir Levent Yüksel şarkısı dinletmek istiyorum. Şarkıdan sonra Galata Köprüsünü geçip Beyoğlu'na doğru yürümeye devam edeceğiz. Levent Yüksel'den dinliyoruz İstanbul. larını dağıtır rüzgar yedi tepe üzerinden hatıralar tarihin güllerinin savurur kadın gibi kızrak gibi sarılayım gel ince beline yarayın İstanbul gel öbeğin yerdanında. Eskitilmiş yaşanmamış hediyelik hayatlar ah bu evler bencepler bu kapılar sokaklar üzün gibi sevinç gibi eskitilmiş zamanlar yarimistan bu gel öbeyim gerdanında. Nareler uzanmış, gökyüzüne bağırır. Kara sevdan nerelerde yüreğimi çağırır. Dua gibi, büyü gibi ezberledim hasretini. Yârim İstanbul, gel öpeyim gerdanında. Dağıtır rüzgar yedi tepe üzerinde Hatıralar tarihin küllerini savurur Kadın gibi kısrak gibi sarlayayım Gel ince beline yarim İstanbul Gel öpeyim gerdanından Gerdanında, gerdanında. Köprüyü mutlaka yayan geçerek tünel üzerinden İstiklal Caddesi'nin bir ucuna çıkıp Taksim'e kadar yürüyelim. Tünel çıkışından itibaren kapanmadığını umarak laleplak vitrinine bakmak ve Mevlevi Hanede soluklanmak. Görüyorsunuz ne çok yeri özlemişim. Cadde derken elbette şimdiki halin değil de 20 yıl önceki halinde gezinmek isterim. Galatasaray meydanındayız. Öğlen vakitleri ise güneşin altında illaki uzun uzadıya okunan bir basın açıklamasını dinlemek isterim. Özlem bu, şaşırmayın. Adena abi insan hakları ve doğakları hakları savuncusuydu. İşte burada okumaya ara vererek sizleri Aden Genç'in genel seçimlerden hemen önce Kadıköy'de bir toplantıda yaptığı konuşmadan bir bölüm dinletmek istiyorum. Medda tadında bir konuşma. Şimdi Adnan abiyi dinliyoruz. Ben Adnan Geç. Gençler kategorisinden çağırılacağım diye bekliyordum ama <gülüyor> olmadı. Şimdi e, benim sizlere anlatacağım e, öyküler ve anekdotlar. Buradaki sevgili arkadaşların sözleri ve işte e, sazları kadar kıymet bulur mu bilemem. Ama işte başka dair, devrime dair, sosyalizme dair pek hepsinden birer nemse alacak. Ee, evet, buradan oturup programa göre, etkinliğe göre işte kitap ve film getiriyoruz. gözücüyle de sizlere bakıyoruz. Geçip de bir tane alırlar mı mı diye. Böyle vakit getiriyorum. 10 yıl oradaydım. Şimdi programda etkinlik bütünü ilişkin filme izledim. Eee... Açıkçası gelmediklerinde olmuş, yarısından çoğu benim çok sevgili arkadaşım gelen konuklar. Bazısı lise arkadaşım, bazı yol arkadaşım, bazısı çok tavuzun elimli, hedeflere yürüdüğümüz dostlar falan filan. Zaten Adnan, senin Facebook'taki arkadaşlarınıza çağırıyorum. <gülüyor> Şu nedenle söylüyorum, burada yüzlerinize bir kısmınızın ama anlatacağım öykülerle tepkinizi bilemediğim için biraz Ahi beste gideceğim. Evet birkaç not aldım, şimdi siyasetin yakıcı günleri, seçim arefesindeyiz. Hem seçime ilişkin ama Karadeniz'den hem de biliyorsunuz e, mücadele sürüyor. Karadenizlilerin özellikle e, içinde çok oldukları HES mücadelesi var. Bunlarla ilgili bir iki aneklop bir şey anlatmak istiyorum ve şu an arkadaşlarımız Göztepe Parkı'nda bir dayanışma konseri yapıyorlar. Ee, burada oradan gelen arkadaşlarımız da olsa gerek buraya. HES mücadelesi ciddi bir mücadele. 15. günlerin bugün bitti. Ankara' Gölbaşı'nda gene Anadolu'yu vermeyeceğiz. Yürüyüşü platformdan arkadaşlarımız kahır çekiyorlar ama onurlu ve büyük bir mücadele sürdürüyorlar orada. Bu ilk HES mücadelesi olduğunda biz fırtına için uğraşmıştık İstanbul'da ve sözcüsü bendim bu işin. İstanbul'daki sözcüsü diyeyim. Çok emektar var. Özellikle İzmir'e ağırlık değil o zamanlar bana arkadaşlar. 17 avukat hemşireler adına bir dava açtılar. Biz de kampanya oluşturmak için uğraşıyoruz, koşturuyoruz. İstanbul Üniversitesi'nde bir toplantı yaptık. İşte 3-5 yüz kişilik Fen Fakültesi'nin büyük amfisinde. Pek çok yerde 7-8 ilde etkinlikler, bitikler, e, paneller koşturma koşturma. Bir tane de bir dernekte üniversitenin bir kolu geldi. 80-90 kişi. Sonra onları çamlıhemşire yol iki otobüsle. Çocuklar dediler ki abi oturduk böyle mutlaka Bergava gibi köylüyü bu işe katmak lazım. Tamam dedim yani köylüyü anlatıyoruz, gidiyoruz biz hepimiz oradayız zaten. Ama öyle değil dedi yani bizler de gelelim, bu meseleyi köylünün meselesi yapmazsak başarı kazanmak mümkün değil. Dedim ya köylüye gidiyoruz, kahveye gidiyoruz, caliye gidiyoruz, yayladalar, bahçeliler, şimdi yaz mevsimi arkamdan da pazardan biraz arkadaşım var, da köylü şimdi bu mevsimi oralara diyor. Konuşuyor mu? herkes duyuyor. Şimdi gene çocuk ya abi işte yazalım, çizelim, şenlik yapalım, insanları işte sempatisini kazanacak başka etkinlikler yapalım dedim bir dur. 60 eşit kişi var dedim bir dur. Bak Karadeniz insanı bilmeden bu mücadeleye nasıl ime kazandırırız, nasıl olmalı ortaklaştığınızda o kadar kolay bir şey değil. Yanımızda İsmail Avcı var, ee, dil bilimci. E, Lazca ile ilgili değerli bir arkadaşımız uğraşıyor, sözlüğü var. Lazeri Türkiye'de ne yapılan diye sözlük yaptı. Okula gibi bir şeydi dil bilgisi sistemi. Bir kalem aldım, çocuğa gösterdim. Dedim, Emrah bu nedir dedim. Ya yapma abi dedim. Bir de şef orada gelen grubun da başındaki çocuk. Yok yok dedim. Sen söyle dedim. Bu nedir dedim. Abi kalem dedi. İsmail dedi. Tamamen spontan bir şey. İsmail abi ne dur dedim? Yaza ise kalem demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bizim oradaki insanlar da mücadele ediyorlar <gülüyor> şunu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle kolay, rahat, mümkün bir şey değil. Yine 95'si seçim harifesi, kahvedeyiz, köy tarihinde hemşinde, <gülüyor> pek coşkun o aralar e, televizyonda, pek pelinçek konuşuyor. Doğu ülkeyle ilgili konuşuyor, Türk meselesiyle ilgili konuşuyor. Zaten ziyaret etmiş, gitmiş, gitmiş e, Suriye civarına gelmiş. O kadar çok Doğu meselesini anlatır ki ihtiyar dedi ki, yo dedi ha bu şu anladı dedi, Doğu pelinçek olmasın dedi. Doğu pelinçek olsun dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yine aynı konuşmada Pelinçek şey dedi, iktidarımız dedi, iktidar var dedi, iktidarımızda dedi, mutlaka dedi, genel genelkurmay kalkacak dedi, valiler kalkacak dedi, kaybakanlılar olmayacak her şeyi kaldırdı. İhtiya gelendi, onlar dedi, kayyelardan kurtuluyoruz galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bütün güç ortadan kalkıyor. <gülüyor> onlar dedi, kayyelardan kurtuluyoruz galiba. <gülüyor> Bugün Babil'den sonra da Adnan Genç ile İstanbul'u geziyoruz. Adnan abi İstanbul doyasıya yaşadı ama galiba en çok da Beyoğlu'nu sevdi. Yolculuğa Beyoğlu'ndan devam ediyoruz. Tokatlı yanda Tarık Dursun Kaan'ın kitap evi olsa da vitrinde neler var diye baksam. Sert blok bloku altındaki inciye girip Luko Zigoridis ustaya selam verip profiterollerinden yesem. Boğaza inelim diyenler mi var? Caddeyi çabuk geçtin diyenleri de bir hoşluk selamı olsun diye Taray sinemasına girip sahiplerinden Monsieur Franco'ya da merhaba Mösyö derim yani. İstanbul'daki ilk reostalı lambalar onun sinemasındaydı. Özlenmez mi? Hele hele emek sinemasına girip daha geçen hafta rahmetli olan müdür Hikmet abiye de bir merhaba deyip rahat koltuklarda filmin başlamasını beklemek pek hoş olurdu. Aden abinin mutlaka çalalım dediği bir şarkı var sırada. Atena'dan dinliyoruz. Beyoğlu. Yargıma gel. Adnan genç ile gümüş suyundan yola devam ediyoruz. Ben Boğaz için İstanbul'un en güzel caddelerinden yürüyelim derim. Parkotel Zebani'si yok artık. Rahat kaldırımlardan, İnönü Caddesinden ve bitimindeki parkın arasından Dona Bahçeye ineriz. Her türden medyanın gececi elemanları, sivil ve resmi polislerle gerçekten lüzumsuz, gürültücü motorlu gençlerle oturup çay içmeyi de özlemişim. Yürüyelim, sarayın duvarları bitsin de eşe dosta, mitin binası burası, biliyor mu diyelim. Ortaköy meydanda tavla atmayı, Kuruçeşme sahilinde oturacak ve deniz görecek bir yer aramayı, bebek kahvede iyice sosyete olmayı, Az yürüyüp divanın balkonunda paraya kıyıp mekik atıştırmayı özledim. İlla da tam mevsimi çünkü Ayşean mezarlığının hemen dibinden yürüyerek Erguvan çiçekleriyle yaşıyorum ne keyif diyebilmek. Ali Baba'yı geçmeyelim ama lokantalardan birinde soluklanıp geçen şilepleri seyretsek. Rumeli kavağına kadar ara keyfi yapıp, yalı çapkını olup, konup dursak tarih kokan binalara. Beul demişken ben bıraktığımda gene feci pahalıcı olan Hacı Abdullah'a girmeyelim mi yani? Bir keresinde hem karışık kompostu almıştım, buz gibi, hem de kaymaklı, kıpkırmızı ayva tatlısı. Soydurup paket ettirme şımarıklığıma da katlanırlardı sağ olsunlar ancak 30 yıldan eski yolcular hatırlar. Beşiktaş-Üsküdar arasında 20 kişilik minnacık motorlar ulaşımı sağlardı. Öyle ki motor bölümünde oturmuyorsanız dışarıda elinizi denize sokarak bütün yolculuğu yapabilirdiniz. Üsküdar'a geldiyse gene pahalı, şahane yerlerden birine uğrayalım. Kanat Lokantası'na Sadece tatlı bölümü iki geniş buzdolabı boyunca uzanır. Zeytinyağlılar ise 20 çeşit olmazsa dükkanı açmazlar benim bildiğim. Meraklısına her gün kamyonla gelen taze kırmızı et de var tabii. Bu yakada dolaşmadan önce mutlaka önermeliyim. Eminönü'nden bir boğaz turu alın ve büyük motorla gezinin. Hele şansınıza ot tülülerin gezisi olsa ve Murat Belge'de mikrofondan yılları anlatsa. Kuzguncuk'ta semt kafelerinden hangisi olsa yeter. Bostan için verilen mücadeleyi de yanınızdakilere anlatın ama. Ben hep öyle yaptım. Çengel'de 30 yıl kadar önce mevsimi geldiğinde hemen her çeşit dükkanın kasasında bir çiçek sepeti olurdu. Ve içindeki Hüsnü Yusuflardan müşterilerine hediye edilirdi. Ben yaşadım gördüm. Beylerbeyi ve Anadolu Hisarı'na tepelerden denize doğru yürüyerek inin. Hala şaşırtıcı ahşap konakların İstanbul toplamını buralarda görebilirsiniz. Yoruldum ve inanın boğazın her iki yakasında da arabayla Karadeniz'e doğru yol almak şahanedir. Kanlıcıdan geçiyoruz ama tepedeki hedef kasmını unutmuyoruz. Ne güzel bahçe ve ne yavaş servis. Yürüyerek eski balık adam okuluna kadar orman içinden boğaza inersiniz. Beykos Abraham Paşa korusunda soluk alalım mı? çaylar demlikle gelir ve bekletirseniz şahane bir çay içersiniz. Şimdi okumaya ara verip deniz kokulu bir şarkı dinletmek istiyorum. Hüsnü Şenlendirici ve Kios Trio şarkıyı yorumlayacaklar. Kayıkçı. <gülüyor> Gençlikle İstanbul gezimizi devam ediyoruz. Yolların yapı kalabalığına ve kabalığına bakmayın. Polonezköy'e geldik. Meydandaki Leon'un yerini merkez alıp sonundaki ikramları olan vişne likörüne kadar ata bineceğiz, yürüyeceğiz ve temiz havayı soluyacağız. Yazlıkça aklımın gidip gidip geldiğini söylemeliyim çünkü adalara bir ay boyunca giriş yasağı konmuş. Hadi her bir sokağını yürüyerek gezinin diyeceğim ama mecaliniz kaldıysa büyük adaaya Yorgi Tepesi'ne çıkın ve sefanız olsun hep sürsün. Canım İstanbul diyerek Adnan Ağabey'in yazı dizisini burada noktalamak istiyorum. 12 bölümlük bu yazı dizisini yeni bir mecra sitesinden okuyabilirsiniz. Adnan Genç 10 Ağustos'ta yani yarın 68. yaşına girecek. Bugün Adnan abinin sağlığında kaleme aldığı bu yazılardan ve seçtiği şarkılara yer verdiğim bir programı birlikte yapmak istiyorduk. Ama ne yazık ki sağlık sorunlarıyla bertelidik ve Mayıs ayında da hayata veda etti Adnan abi. Adnan abi radyo programında her zaman bana destek verdi onun sayesinde gazeteci Cenk Başlamış'ı tanıdım. Cenk Başlamış'la iki program yaptık. Ekim ayında bir kez daha birlikte olacağız Cenk Başlamış'la. Adnan abi beni çok yetenekli genç müzisyenlerle tanıştırdı. Yeşimkan Tekin'le birkaç hafta önce bir program yaptık. Geçen hafta İzmir'den Sevinç Nazlı Yıldırım konuğum oldu. Onun Harika Sesinden Ermeni Halk şarkıları dinledik. Adnan abinin sağlığında, onun sayesinde tanıdığım bir başka e, harika sesi, Mihrap Eski Ocağı e, konuk etmiştim. E, programın sonunda Adnan abinin "Yaşayın" diyen coşkulu, keyifli mesajı e, cep telefonlarımıza e, gelmişti. E, Ferus şarkıları söylemişti Mihrap. E, Mihrap sadece Arap müziği yorumlarıyla değil, e, kendi besteleriyle de çok güzel işler çıkaran bir müzisyen. Önümüzdeki hafta pazartesi günü Mihrap bir kez daha program konuğum olacak. Ben şimdi Adnan abinin mutlaka İstanbul gezisi programımızda çalalım Ercü dediği şarkıyı Mihrap Eski Ocağı'nın sesinden bir kez daha dinletmek istiyorum. Şarkının sözleri ve bestesi de Mihrap'a ait İstanbul Akşam olunca süslenir İstanbul Gerdanına takar incisini Uzanır geceye saçları gölgesi hmm. İçinden neler geçer Çin'den neler susmaz fikirleri örter bütün karanlığın güzelliği bir de sabah olsun gör İstanbul u. hele aşık aşk olsun. ğda Martıların gel işte bu da İstanbul bir de sabah olsun So 'den sonranın sonuna geldik. Bugün geçtiğimiz Mayıs ayında hayata veda eden ve eğer yaşasaydı yarın yani 10 Ağustos'ta 68 yaşına girecek olan Adnan Genc'in doğum günü için İstanbul'u anlatan yazılarından kısa bir seçkiyi seslendirmeye çalıştım ve onun daha önce bana gönderdiği sevdiği İstanbul şarkılarını çaldım. E Adnan abi kısa ömrüne çok şey sığdırdı. E, tanıdığım en çalışkan insanlardan birisiydi. E, i̇nsan hakları ve doğa hakları savuncusu bir gazete emekçisiydi. E, çalıştığı gazetelerin hemen her aşamasında emek verdi. E, çok güzel yazılar yazdı. E, sağlığında memleketi, e, Hemşin'i anlatan iki kitap yazdım. Hemşin ve e, Çalışkan Kadınlar Ülkesi Hemşin. E, solculuk günlerini anlattığım mizah tadında yazılarını yer aldığım Solcu'nun Biri Bir Gün kitabını da okumanızı öneririm. Hastalığında bir casus romanını tamamlamıştı. Henüz bu kitabı basılmadı. Basılınca mutlaka haberdar ederim sizleri de. Hastalık kelam Adnan Genç hayatımı güzelleştiren, varlığını, desteğini bana her fırsatta hissettiren bir ağabeyimdi. Geride hoş bir sadığa bırakarak bu dünyaya veda etti. Ama giden tüm güzel insanların ardından söylediğim Yunus Emre'nin çok sevdiğim bir sözü var. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. Nice yaşlara Adnan abi. Bu programın ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarını Facebook Babilen Sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Programı yine Adnan Genc'in sesinden iki kısa Karadeniz hikayesi ve programımızda mutlaka çalalım. Ercü dediği bir İstanbul şarkısıyla kapatmak istiyorum. Çok çok eski zamanların İstanbul'una duyulan özlemi anlatan bir şarkı. Ayhan Sicimoğlu ve arkadaşlarının yorumuyla dinleyeceğiz. Haftaya pazartesi 13'te 95.00 Açık Radyo'da. Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle Hepinize iyi bir hafta diliyorum Esen kalın Şimdi bizim köyde 130-140 yaşında bir evimiz var Karadeniz mimarisi Ben Karadeniz Derneği'nin Kültür Derneği'nin yöneticisiyim Uğraşıyoruz bir panel düzenledik Karadeniz mimarisi UNESCO'nun kültür minasına girebilir miydi? İşte bir sürü hoca çağırdık, deneyler aldık bu iş nasıl olur? Öğrenmeye çalıştık. Bir kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz. Öyle kolay bir şey değil. Ama Karadeniz mimarisi çok yazık. Bizim köyde 80 evimiz var. 40'ı 30 yıldır kapalı. Geri kalan 40'ın yarısı da e, yazları açılıyor. Kaldı 20 ev. 20 evin 10'unda ölmeyi bekleyen yaşlılar var. Kaba kaba 10 ev kaldı. Orada da istihdam yaşa 55. Yani Karadeniz ölüyor sevgili arkadaşlar. Bizim dostlarımızla uğraşı boşuna değil. Bizim evde 130-140 yaşında bir konak, 3 yaş, 3 yıl, 3 kat kocaman bir konak. Epey eskimişti. Fedar gittik oraya. Aa. Biraz 18 olabilir mi? Yani karadeniz için o kadar fazla değil. <gülüyor> Anlatmayacağım onu <o> zaten. <gülüyor> evet. Şimdi babamı aldım aldım. Gece vakti indik Şu köye, geze geze, hatta ben üç günde gidebildim, telgraf şekeri bizi merak ederlerdi Bu 20 yıl öncesinin hikayesi, cep telefonunun olmadı demirler. Geze toza gittik, indik gecenin bize bir demokrat lambası verdiler. Demokrat lamba, Demokrat Parti'nin zamanında kıyılara elektrik vermesi, köylere vermemesiyle ilgili bir şey. Aslında bildiğimiz, içine çaput benzin yakıtı mıdır? Moltov. Bildiğimiz moltov kokteyinin şişedeki hali Yaptılar bize yakın bir eve çıktık orada konakladık. Çünkü dedemin çocukları babamın kardeşleri ikinci evlilikten olan çok küçükler. Bizi evde ağırlayabilmezler. O gece vakti bize yatak açamazlar. Onlar için sürpriz olacak. Gece kaldık, sabaha doğru yukarı çıktık. İlke Hotogene. Hotogene bizim mahalledeki ilke. Yorulduk. 300 metre tırmandık tepeye. Çok iyi oldu. Katmam ben <gülüyor> tepeye çıktık. ilk evde Ayşe yine var. Ayşe yine 90 yaşını bulmuş. Oturup böyle vadiye bakıyor. Delilere bakıyor. Su sesini dinliyor. Ve biraz oturduk. o Kimsiniz? Nesiniz? Nereden geldiniz? Dedik biz Yusuf'un oğluyuz. Yusuf'un torunuyuz. O iyi ki geldiniz dedi. Düştü koyduk kıldı falan. Biz de zaten onunla ilgili bir nelerle oradayız. Gelin hanım geldi. Gelin hanım dediğim 70 yaşında bir hanım. Ama köye gelen ilk yabancık kadınlardan birisi olduğu için onun adı gelin olmuş. Kimse adıyla anmıyor. Gelin hanım 70 yaşında, kaynanası doksan yaşında. Gelin hanım sırtındaki üç sabah gidiğe falan serenlerin altına attı. Karlar daha önceden toplandığı işi gündüz getirmeye çalışıyor. Islanmasın diye han dediğimiz otelleri var. Kapları oralara koymuş. Şehre gelin hanımla gelince, "Oy gel oğlum" dedi. "Gel buraya. Abasının Yusuf'la Yusuf şey trot yapıyor. Baba hafta feri gelmiş." dedi. Onları ben tanıyamadım. dedi. ''Nasıl tanınmasın?'' ''Ne minik olsun?'' der senin dedi. <gülüyor> yani bir tip ki böyle bir şey sayınvallemizden <gülüyor> gerimde görelim. Şimdi biz e, evi yaptırmak üzere, onarmak üzere cam çerçeği, hırsızı, ahı, üstü, ser, şey, serenlerin kıyısı, belisi onla bir turum dedi usta. Babamın ilkokul arkadaşı bitiremedi. Bir buçuk ay sürdü. Ben iki kere gelip gittim Karadeniz'e. dedi sen. Çemesine kuvvetli maşallah anlatıyor. Dedi ki uşağım dedi ''Havlas köylerine gittim.'' dedi pazara inmiş, pazardan yukarı, aftaya doğru orada bir yerlerde çalışıyorum dedi, plan yayın taşıdım dedi, bütün malzemeyi aldım götürdüm oraya dedi, var bir aylık iş dedi, orada beni yatıracaklar, öyledir beni orada yatıracaklar, konuk edecekler fakat dedi, gelip kafama dikeniyor, herifler dedi, vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı hiç durmadan dedi nerede çocuğumu şaşırdım, ben darlandım, efendiler dedi, köye gideceğim, yıkanıp geleceğim dedim diyor yağmur yağıyor diyor, bindim bülümse, i̇şte gideyim ama diyor, yukarki yoldan diyor Kocaman bir tomruk kamyonu geliyor. Nerede John? Küçük araba kenara çekilir. Bir yol bulur, saklanır. Büyük araba geçer. Adet olur çünkü çift arabalık yol değil. Daha iyi olur. Biz diyor geri geri giderken Münirüs'te diyor Cumba dedeye yuvarlandık diyor. <gülüyor> Hakikaten dedeye yuvarlanıyorlar ve iki ölü var. Yani uydurup hikaye diyor. Biz diyor teker diyor, yayın teknesi gibi suyun içine döneriyoruz diyor. Yandan diyor bakıyorum diyor adamlar kütük gibi kayırır diyor kıyıdan biri ya oradan bir ya. <gülüyor> Dönen kediyosu yükseliyor diyor bir taraftan yükseliyorsun burnuma geliyor öbür taraftan dönüyor <Nefes adamı ayrı. gülüyor> diyor azıcık burnuma dayan diyor da alamayım. Ama mesela alamayım diyor. Hep derdandım diyor sevin seslendim diyor şaka. O kaptan çok var mıdır çarşıya. <gülüyor> <gülüyor> Es la de antes, es una ciudad chévere y pacha palante, llena de gente linda y de comerciantes. Cuando yo estoy en Estambul, yo no lo puedo evitar, me siento tan chévere que no quiero regresar a mi ciudad, porque me gusta aquí vacila con toda esta gente linda, con toda esta gente chévere que llevo aquí, aquí en mi corazón y lo gritos con emoción me sale desde el corazón que en Estambul yo me quedo en Estambul, yo no me quedo. Say Istanbul means from the city Built on seven hills in her bospers She's very pretty Grand Bazaar is my favorite And I love the stashowness, the diamonds, the silver and the gold It's the feeling that gets me walking on the streets A thousand years old Center of the universe And a capital the greatest empires of the world Where seraglios were built Arms full of beauties were bought and sold This tune was sung by Dario Moreno in 1955 He was my grandpa's friend Now rearranged by my daddy and his band Along with the latest trend, let's meet in this town where many people live together in happiness and peace, for thousands of years. Let the whole world learn to hold hands. Please, no more wars, hunger, nor tears. A the most bilden sonra rüzgara bırakılmış sesler hazırlayan ve sunan Ercümment Gürçay Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Özlem Teke, Güney Deniz Teke ve Nuh Teke'ye teşekkür ederiz.